Merhaba, bu Perşembe'de Kükriyen Fare programında birlikteyiz. Yaz geldiği zaman benim de uzun seyahatlerim başlıyor. Kimi belgesel çekimleri için Anadolu'nun birçok yerindeki müzeleri, arkeolo arkeolojik alanlara e, gidip oraları görme fırsatı buluyorum. Genellikle antik alanlarla da e, modern kent merkezleri arasında ...bir iç seyahat oluyor... ...oralara gidip geliyorum... ...o gittiğim şehirdeki... ...antik alanları... ...dolaşmak zorunda kalıyorum... ...ve 30 ile 100 kilometre arasında... ...gidiş gelişler oluyor her gün... ...ve tarihsel açıdan... İnsanların yaşamlarının iç içe geçmiş halleriyle karşılaşıp şaşırıyorum. Yani bazen modern kentle o e, antik alanların ya da arkeolojik alanların e, yaşamlarının e, çok benzeştiğini görüp şaşırıyorum. Ama arada büyük farkları da. Elbette çarpıcı bir biçimde ayrımsayabilme ya da işte o farkı yakalayabilme şansı da var elbette. Bunlar arasında bir karşılaştırma yapma şansı da var. Örneğin geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın hemen yanı başında M.Ö. 7000'e endekslenen Domuztepe Höyü ile karşılaştım. Ee, uzmanlar ya da arkeologlar buranın nüfusunun o milattan önce 7000'de 2000 kadar olduğunu söylüyorlar. O dönem için müthiş bir nüfus elbette bu. Yani e, Amianet tabiriyle hani e, mağara adamının e, demek ki büyük bir toplumsal örgütlenmesi var e, ve esaslı bir üretim faaliyeti de gerçekleştiriyor ki. 2000 bin kişi Milattan önce 7000'den itibaren oralarda toplanmış olsun. Neyse bunlar başka konu ama o iş sırasında e, yani Domuztepe'nin çekimleri sırasında e, bir makale okudum. Domuztepe'nin e, Kahramanmaraş'a e, güneyinde kalıyor galiba Kahramanmaraş'ın aşağı yukarı 30 kilometre kadar mesafede. E, Domuztepe'nin eski kazı başkanı Elizabeth Carter'dan bir makaleydi bu. Diyordu ki orada buradaki insanlar yani M.Ö. 7000'den itibaren buradaki insanlar çevre ve üretim e, açısından, e, çevre ve aynı zamanda da tüketim açısından tabii bizden daha duyarlıydılar ve daha mantıklıydılar. İhtiyaçlarından daha fazlasını tüketmediler ve kaynaklarına zarar vermediler. Şimdi bu cümle bana, o makaledeki bu cümle bana çarpıcı geldi. Ya da üzerinde düşünmeye değer geldi. Çünkü hemen Kahramanmaraş'ın modern kent yapısına girdiğimde, dönüşte tabii, o kentin büyük bir tüketimle ayakta durduğu kolayca sezilebiliyordu. Her modern kent gibi. Ve her modern kent gibi Maraşlılarda, Kahramanmaraşlılarda modanın, teknolojinin, yani toplamda modern dünyanın önerdiği, dayattığı eşyalara hücum ederek yaşıyorlardı. Kent ise bu sayede gelişiyor, zenginleşiyor ve büyüyordu. Modern ekonomiler dünyanın yalan, eşyanın da gerçek olduğunu söyler bize hep. Evet, dünya yalan, eşya gerçek. Bu cümle elbette öncelikle bir üretimi vurgulamalı. Bu üretim dediğimiz şey başlangıçta insanın doğal gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan bir üretim. O halde insanın üreticiliği ve tüketiciliği başlangıçta e, yani insanın biyolojik yapısını düşündüğümüzde son derece doğal bir yaşama bağlı olmalı. Öyle ki bir eşya üretmenin mantığı... Yine başlangıçta bunu hep tekrarlamak zorundayım bugünle karıştırmamak için insanın yaşamını sürdürmesiyle ilgili olmalı. Yani biyolojik olarak sürdürülebilir bir üretim var. Soğuktan ve sıcaktan korunmakla ilgili bir üretim olabilir bu. Vahşi hayvanlardan ya da e, ne bileyim zorbalardan korunmakla ilgili e, bir üretim, yani barınma yerleri üretmek. Sonra yemekle içmekle ve uyumakla ve taşımakla ve belki işte dediğim gibi barınmanın yanında da depolamakla ilgili bir takım tasarımlar bir takım üretimler yapılabilir idi. Ama bir eşya yapmanın mantığı elbette bununla sınırlı kalmadı. Dünyayı yalan eşyayı da gerçek yapan şey bu sınırlı üretimden daha farklı bir şey olmalıydı. İnsanın biyolojik yapısının dışına çıkan ya da o biyolojik yapıya yarar sağlayacak e, üretimlerin dışına çıkan bir üretim olmalıydı. En azından şöyle bir düşünürsek üretici kendisi için bir eşya yapmayı bırakıp o eşyayı başka birine sunduğunda yani bir tüketici ortaya çıkarttığında işte o zaman dünya yörüngesinden oynamış oldu. Ve işte o zaman üretici ve tüketici el birliğiyle yeni bir dünya tasarımı ortaya koydu Yalnızca doğal ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir takım eşyalar yapmak Elbette bize sunulmuş olan dünyayı, hazır bir dünyayı tamamlamak anlamına gelebilirdi Doğal ihtiyaçlarımız söz konusu olunca tabii Yani eksikleri tamamlamak Yani açıkçası o bize sunulmuş dünyaya Üzerine doğduğumuz dünyaya biraz daha dahil olmak, onu biraz daha iyi kullanabilmek, kendimize dönüştürebilmek, dünya ile bizim aramızdaki mesafeyi biraz daha e, kapatmak bir üretim, biyolojik insanın yararlarını düşündüğümüzde ya da biyolojik insana yararları düşündüğümüzde üretim açısından böyle olmalıydı. Sonuçta da kendi doğallığımız ile dünyanın doğallığı arasında bir denge kurma, e, ...işini başarmış oluyorduk. İşte o arkeoloğum makalesinde de bu söyleniyordu. Bu gerçek e, Domuztepe'de karşımıza çıkıyordu. Diyorduk ki işte Carter, Elizabeth Carter... ...bu insanlar M.Ö. 7000'de bu dengeyi kurmuşlardı... ...ve çok mantıklı bir denge kurmuşlardı. Dünyanın olanaklarına uyum sağlamışlardı. Kaynaklarını e, yeterince kullanıyorlardı. E, fazlasını tüketmiyorlardı vesaire... Ama bu böyle olmadı işte. Şimdi bugüne baktığımızda e, antik kentlerin agoralarında kurulan pazar yerlerindeki kişiler değiliz artık biz. Doğal ihtiyaçlarımızı karşılamak için agoralarda e, gezinmiyoruz. Ya da M.Ö. 7000'deki gibi mağaramızın yanı başında e, sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir takım üretimler yapmıyoruz. Ki biliyoruz ki Oradaki eşyalar bile yalnızca bu doğal ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesine geçmişti. Yani bir örgütlenme varsa M.Ö. 7000'de Domuztepe'de demek ki bu insanlar birbirlerine ürettikleri şeyleri veriyorlar, bir değiş dokuş yapıyorlardı. O pazarlardaki eşyalar hazza ve mutluluğa doğru da yavaş yavaş günümüze yaklaştıkça adım atmaya başladı. Özellikle tabi bunu 18. yüzyılda sanayi devriminden sonra çok kuvvetle e, teşhis ediyoruz. Ve yüzyıla aşkın bir süredir artık şu sloganın mutlak tutsağı durumundayız. Daha çok satın alın, daha çabuk tüketin ve mutlu olun. Yani bu yüzyılı da geçti aslında. 19. yüzyılın ortalarından beri. Böyle bir şey, böyle bir slogan ağızdan ağza dolaşıp duruyor. Artık ne yiyeceğiz sorusunun yerini, nerede yiyeceğiz sorusu alıyor. Ya da ne içeceğimizin yerini, nerede içeceğiz sorusu alıyor. Ya da ne giyeceğimizin yerini, nereden giyineceğiz sorusu alıyor. Dünyanın doğa ile ilişkisi böylece kopmuş demektir. Ve bizim de. Ve biz böylece o dünyanın yerine Enis Batur'un Çarpıcı bir tanımı var. Büyük bir mağaza inşa etmiş olduk. Diyor ki dünya artık büyük bir mağazadır. Henüz Batur. Bildiğimiz dünya artık doğal bir dünya değil. Onun yalan olduğu çoktan öğrenildi. O yalan dünyanın yerini ise eşyanın kurduğu bir dünya aldı. Eşyaların tahakkümü. Evet işte o sorular o zaman. Nerede yemek yiyeceğiz? Hangi sofra düzeninden keyif alıyoruz? Hangi çatal bıçak tabak kadeh tercihlerine sahibiz soframızda? Hangi marka giysiler bizim için daha uygun? Nasıl bir saat kullanmalıyız? Hangi marka olsun? Nasıl bir otomobil kullanmalıyız? Hangi marka olsun? Bizim kimliğimizle daha çok örtüşüyor vesaire vesaire. O halde artık eşyalar kendi doğal işlevlerinin dışına taşmaya başlıyor Ve o halde başka bir doğayı işaret ediyor Bu eşyanın doğası, eşyanın dünyası Ve başka bir insanı da işaret ediyor Bi Biyolojik bir varlığın ötesindeki insan hazın yarattığı insan İnsan elbette doğal biyolojik yapısıyla sınırlanmış basit bir varlık değil Bunu çok uzun zamandır biliyoruz Yüzyıllardır biliyoruz Ağzın yarattığı insan bu basit varlığın e, reddedilme gerekçelerini de çok güzel ortaya koyuyor. Yani kendisinin basit bir varlık olmadığının gerekçelerini çok güzel ortaya koyuyor. Şimdi e, ne zamandı? 1995'miş. E, dünya büyük bir mağaza diye bu Yapı Kredi yayınlarından Kogito'dan çıkan Kogito serisinden çıkan bir seri var. Dünya büyük bir mağaza, evet o sayıya bakıyorum. Orada şöyle bir takım şeyler yazıyor. Ne kullanıyoruz ve doğayla ilgimiz şu aralarda nasıl? Doğayla ilgimiz şöyle. Himalaya dağ keçisi yününden dokunmuş, son derece ince bir kumaştan mamul erkek ve kadın giysileri. Evet, bu malzemenin dünyanın ne nadir ve pahalı kumaş olmasının nedeni, e, yani e, işte bu malzemenin revaşlı olmasının nedeni, keçilerin dağ yamaçlarında yem ararken çalılara takılarak bıraktıkları kılların toplanmasını e, gerektirdiği için e, böyle bir e, nadirliği var. En nadir kumaşmış bunlar. Sonra gerçekten önemli bir yatırım olarak bir avuç takısız elmas kesesi. Kimisi yuvarlak, kimisi armudi yani takı haline dönüştürülmemiş elmas kesesi. Kimisi yuvarlak, kimisi armudi, kimisi de beyzi ya da yeşim. Elmaslar özel bir güderiden yapılmış bir kese içindedir ve 14 grad altından bir bağcıkla bağlanmıştır böyle sunulur. Bu değerli ve güvenli sotanın ederi koleksiyondaki taşlara bağlı olarak 50 bin dolar ile 250 bin dolar arasında değişir. Bunları Robert Hendrickson yazıyor. Çerçilerden e, görkemli emporyumlara is, e, isimli bir e, makalesinde bir takım e, işte e, boş tüketimler tespit etmiş. Onları da alt alta yazmış. Sonra bir şey daha var. Birleşik Devletlerin tescilli ilk %100 safkan bufala sürüsünün dişi ve erkek bufala sürüsünün bizon buzağları. Amerikan Buffalo e, Derneği'nin soy e, şeceresinin saflığını doğrulayan sertifikasıyla birlikte damızlık buzağılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir yere teslim edilir. Sonra ideal omlet tavası. Som altından mamul. Altın yüzeyin e, bu altın bir e, kaplama. Bu, bunun altı gümüş hariç. En etkili ısı ileticisi olan paslanmaz çelik contalı. Sapı gül ağacından kutusu Fransız meşesinden 4 libre e, yer mantarı ile 4 düzine çift sarılı yumurta ve 8 inçlik omlet tavası üzerine belgeler içeren bir yazı. Sadece bu tava omlet yapmanız için yani otuz bin dolar vesaire vesaire bunun gibi e, bir takım. Hendrix'in e, aktardığı tüketim malzemeleri var. E bu şimdi tabii e, M.Ö. 7000'de e, arkeolog Carter'ın belirttiği gibi kaynakların çok e, mantıklı ve duyarlı kullanılması anlamından çok ötede e, bir tüketim. Bu örneklere eş değer bir örneği de mesela e, Jean Baudrill ortaya koymuştu. Demişti ki bir çamaşır makinesi artık yalnızca çamaşır yıkama işlevine karşılık gelmez. O eşya bir ev kadını için yani belki komşu kadın karşısında bir prestij nesnesi haline alır. Önemli olan demek ki eşyadır. İşlev ise onun sağladığı hazdır en fazla. Yani eşyanın işlevi o eşyanın hazlıdır sağladığı hazdır. Yoksa omlet yapmak ya da Himalaya dağ keçisi yününden dokunmuş son derece ince bir kumaştan giyeceğimiz giysiler Vesaire değil. Ya da o giysilerin bizi ne kadar ısıttığı ya da serin tuttuğu değil. İnsan bu eşyalar dünyasına işte bir kez adım atmışsa bir daha geri dönüş zordur. Doğal işlevler artık ölüp gitmiştir. Yine Robert Hendrickson'ın anlattığı ilginç bir hikaye var. Bu Kogito'nun dünya büyük bir mağaza sayısında. Bir kere daha söyleyeyim 1995 bu eski bir sayı ee, Diyor ki Hendrickson Gezgin satıcılara ilişkin birçok komik hikaye anlatılır Bunlardan birinde bir Alman gezgin satıcı bir çiftçiye Sinekleri yok edici bir sıvı ilaç satar İlacı satın alan çiftçi nasıl kullanılır diye sorar Satıcı da ona sineği yakala Sineğin ağzına küçük bir damla damlat diye cevap verir Çiftçi de Hemen cevabı yapıştırır git başımdan ya şimdi bunun der ki ondan sonra da ya şimdi bunun yarısı kadar zamanda sineği ayağımın altına e, yakalarım ayağımın altına alırım ezerim daha iyi yani ne diye onun ağzına damla damlatacağım satıcı o zaman lafı yapıştırır işte ha bak der bu da güzel bir yöntem. Şimdi e, Hendrickson'un anlattığı bu hikaye satıcı için demek ki sineğin öldürülmesiyle filan ilgisi olan bir hikaye değil. Yani satıcı bu ilacı satmak durumunda e, ve de karşısındakini inandırmak durumunda. Eğer karşısındakini inandırmışsa bu ilaç faydalı bir ilaç olarak piyasaya yayılır. E, ve yayıldıktan sonra da o markayı bir daha unutmanın imkanı yoktur. İşte eşya gerçekse dünyada yalan olur. Bugün e, aldığı eşyanın işlevini ve elverişlilik halini e, bu çiftçi gibi sorgulayan bir müşteri kaldı mı acaba Hendrix'in hikayesindeki çiftçi gibi kaldı mı e, bilmiyorum demeyeyim ama biliyorum evet e, kalmadı tabii ki bu soruya cevap olarak kolayca e, kalmadı e, diyebiliriz. Burada aklıma bir de Richard Sennet'in verdiği bir örnek geliyor o da şöyle bir şey diyordu. Bir kitabında galiba Kamusal İnsanın Çöküşü adlı kitabındaydı. Ee, bir yerden bir yere çabucak ve rahatça ulaşabilmek için otomobiller satın alıyoruz. Ama müthiş bir trafiğin içine daldığımızda hiçbir yere gidemiyoruz. Ve birbirimizle daha sıkı iletişim kurmak için diğer taraftan iletişim araçları, teknolojiden sonuna kadar yararlanmak istiyoruz. Ne var ki bu kez de niçin birbirimizden bu kadar kopuk olduğumuz sorusuna yanıt bulamayıp şaşırıyoruz. E, tabii Richard Senatın söylediği şeyler çok makul. Çünkü otomobilleri biz artık bir yerden bir yere gitmek için almıyoruz. Kendi karakterimize ya da e, kişiliğimize uygun e, bir mala sahip olmak için alıyoruz. Ya da cep telefonları da öyle. Tüm bu örnekler. Eşlevi sorgulanmayan eşyalar arasında bizim e, yaşadığımızı ve böyle bir dünya kurduğumuzu gösteriyor. Fakat bir de şu var: eşya bir yandan da bir uygarlık aracı haline dönüşüyor. Bu ister istemez bizim seçimimizle ilgili bir şey değil. E, Norbert Elias, uygarlık ve eşya arasında ilginç saptamalar yapıyor. Elias, Norbert Elias, uygarlığı tanımlarken bu kavramın İnsanlar arasındaki kimi sıkıntılara karşı önlemler aldığını e, söylüyor. Örneğin Norbert Elias'a göre çatal kullanmak bir uygarlık göstergesidir. Ve o halde uygarlık doğal dünyadan da uzaklaşmak demektir bir bakıma. Öyle ya bir insan yemeğini parmaklarıyla yiyebilir pekala. Niçin peki bir çatal kullanmak zorunda olsun? Norbert Elyas, e, Uygarlık Süreci adlı kitapta ki iletişimden çıkmıştı bu da, e, şöyle bir takım şeyler söylüyor. Çatal gerçekten ne işe yarar? Küçültülmüş yiyeceklerin ağza götürülmesi için kullanılır. Bunun için neden çatala ihtiyaç duyarız? Neden parmaklarımızı kullanmayız? Bu soruya 1859 yılında Habits of Good e, Society'nin adı bilinmeyen yazarı, e, yani e, e, adı bilinmeyen yazarı evet bu m, iyi e, e, toplumun e, alışkanlıkları e, anlamına gelen bir şey e, ama evet adı bilinmeyen bu kesin. E, kulüp penceresindeki adam yamyamca olduğu için diye cevap verir yani e, kulüp penceresindeki adam e, çatal kullanmamanın yam yamca e, olduğunu söylüyormuş Peki parmakla yemek neden yam yamcadır diye soruyor bu sefer kitabında Elyaz artık, Diyor ki arkasından da bu soru sorulmaz adına ne denirse densin yamyamca barbarca uygarlık dışı olduğu açıktır artık bu söylem yayılmıştır ama asıl sorun işte budur çatalla yenilmesi neden daha uygun bir davranış olarak görülür? Parmakla yemek hijyenik değildir. İlk bakışta insana bu mantıklı gelir. E, bugünkü anlayışımıza göre herkesin parmağını soktuğu ortak bir kaptan yemek yemek... ...başkalarıyla te temas edildiğinden bazı hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Sanki insan kendisinden başka herkesin hasta olduğundan korkmakta gibidir, diyor. Ama devam ediyor. Ama bu açıklama da insanı tatmin etmez. Bugün artık yemeğimizi ortak kaptan yemiyoruz. Herkesin kendisine ait bir tabağı var. Pasta, ekmek, çikolata ya da başka şeyleri elle yediğimize göre kendi tabağımızdaki yiyeceği de elle yemek neden hijyenik olmasın? Öyleyse neden hala çatala ihtiyacımız var? Neden hala kendi tabağımızdaki yiyeceklerin elle ağza götürülmesi barbarca ve uygarlık dışı olarak görülmekte? Devam ediyor parmakları kirletmek ya da topluluk içinde kirli ve yağlı parmaklarla görünmek sıkıntı verici bir duygu, duyguya yol açar da ondan kendi tabağımızdan yemek yenilirken ellerin kullanılmaması hastalık tehlikesi yani akılcı gerekçe denilen şeylerle fazla ilgili değildir. Çatal ritüeliyle ilgili duygularımız göz, önünde, göz önüne alındığında çok net bir şekilde ortaya çıkan bir şey vardır. Sofradaki uygar olan ya da uygar olmayan davranışlar konusunda karar vermemizi sağlayan birinci etmen sıkıntı duygumuzdur. Çatal, belirli bir duygulanım ve sıkıntı standardının cisimle, cisimleşmesinden başka bir şey değildir. Norbert Elias'ın söylediği çok açık. Eğer kendimizi sofrada bu çatal örneği yola çıkarsak. Sıkıntıya sokmuyor isek yani doğal davranıyorsak e, bu sıkıntıyı göze alamıyor isek o halde barbarız. Bu e, gerçekten de çok geniş bir e, felsefi alanı kaplıyor. Yani insanların kendi doğalarını öldürerek ancak toplumsal bir birey olma e, meselesi 19. yüzyıldan beri e, ortada. E, ve bu son olarak Norbert Elyas'tan şu cümleyi de okuyayım diyor ki bu huzursuz en küçük huzursuzluğa, huzursuzluğa dahi yol açmayan davranış biçimlerinin hoş karşılanmaz oluşu barbarlık sayılışı yani ille bir barbarlıktan kurtulmak için huzursuz olmamız lazım orta çağdan bize kalan bir mirastır diyor. Demek ki bu pek 19. yüzyılda değil o zamanlar yazıl çizilmeye başlamıştı bu mesele ama Demek ki orta çağda da bu barbarlıktan kurtulmak için insanın toplumda kendisini sıkıntıya sokması Rahatsızlık duyma ihtiyacı demek ki orta çağdan itibaren varmış Toplumsal yaşamın insanın doğallığına bir takım engeller çıkardığını bize bu örnek gayet iyi anlatıyor o engellerse düpedüz eşyaların kullanımı devreye sokulması ile oluşturuluyor. Yani o eşyalar artık bir uygarlık e, göstergesi haline geliyor. Böylece toplumsallık ile kendi yarattığımız bir eşya gerçekliğine, eşya dünyasına dalmış bulunuyoruz ve artık dünyayı yakalayarak onu biçimlendirecek olan e, kişiler biz değiliz. Eşyalardır. Artık eşyanın gerçekliği bizi yönlendiriyor ve biçimlendiriyor. Oysa tam burada şunu da söylemek zorundayız programın sonuna doğru. O eşya gerçekliği bizim doğal halimizi tamamen öldürüyor. Hatta bizim biyolojik varlığımızı da yok ediyor. Çünkü eşya gerçekliğini ilan ettiğinde böyle bir dünyanın üretilmesi birçok insanın canı pahasına gerçekleşiyor. O eşyalar dünyasında yaşarken kendi varlığımızın ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu fark ederken ne büyük sömürülere, ne büyük haksızlıklara, ne büyük acılara yol açtığımızı pek fark etmiyoruz genellikle. Hatta ölümler üzerine kurduğumuz bir eşyalar dünyasında yaşadığımızı da fark etmiyoruz. Sürekli kullanıp durduğumuz bu haz nesneleri ne pahasına bizim gözlerimizin önüne seriliyor, ne pahasına bizim evimize giriyor ya da üstümüze başımıza yapışıyor. Büyük mağazaların vitrinlerini ve raflarını dolduruyor ne pahasına. Acaba artık dünya yalnızca eşyaların dünyasından mı ibaret yoksa hala biz insanların o doğal dünya ile bir bağı bulunuyor mu? Yani biz o eşyalar dünyasının ağırlığı altında hala ölüp gitme tehlikesiyle karşı karşıya olmayı sürdürüyor ve bunu göze alıyor muyuz? Bol ışıklı, çekici, baştan çıkarıcı eşyalar nasıl üretiliyor? Bunları kim üretiyor? Hangi koşullarda üretiyor? İşte eşyanın gerçek dünyanın yalan olduğu noktada. Bulunduğumuz şu noktada o haz nesneleri üretilirken kaç kişi ölümü hissediyor, kaç çocuk sömürülüyor ve hayatı karartılıyor, kaç kişi sakat kalma pahasına bir makineden bile değersiz görülüyor. Bunları konuşmanın belki zamanı ama Program bitti. Belki ileriki programlarda e, bu konulardan e, yeniden e, bir takım şeyler söyleme fırsatı bulabiliriz. Ama so, son söz olarak daha önce bu programda da yine konu ettiğim bir şeyi e, tekrarlayarak e, programı bitireyim. Ne diyordu Everybody Knows şarkısında Leonard Cohen? Sen kahveni keyifle içerken köleler senin için güneş altında kahve topluyor ve Everybody Knows. Kükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı Önemsiz Gündemlerin Programı Hazırlayıp sunan